Zekeriya, ey Rabbim bana ihtiyarlık gelip çatmış iken ve karım da kısır iken benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Allah öyledir ama Allah dilediğini yapar dedi.